Bismillahirrahmanirrahim. şey yerin ve göğün üzerinde O'nun ve Değerli müminler. Bu hafta konumuz cemaatle kılınan namazın önemi, cemaatin önemi, cemaate katılmanın önemi. Hakkında olacak inşallah Teala Değerli kardeşlerim Bu konuya Girmeden önce Camilerimizin Önemiyle ilgili Camilerin inşasının Önemiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de Varit olan bazı ayetleri Peygamberimizin sünnetinde gelen bazı hadis-i şerifleri hatırlatmak istiyorum. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde yapılmış olan ilk caminin, ilk mescidin mescidi haram olduğunu şu şekilde beyan ediyor. İnne evvele beytin وضع للناس مؤكك insanlar için konuşlandırılan yapılan inşa edilen ilk mescit lillazi <gülüyor> bibekka mubarakan ve huden lilalemîn işte o mescit Mekke'de yapılan mescittir Mescid-i Haram mübarek bir hal üzere mübarek kılınmış bir vechile inşa edilmiş, yapılmış, kutsal görülmüş, mübarek görülmüştür. Ve aynı zamanda insanlık alemi için bir yol gösterici, bir hidayet ışığının parladığı aksadığı yer olarak tayin edilmiştir. Hidayet kaynağı olarak görülmüştür. Zira Mekke Mekke'de var olan Mescidi Haram Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edilmiş, ardından nice muvahit kavimler, müminler o bölgede, o kutsal beldede yaşamışlar. Ta ki ahır zaman peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yine bu bölgede peygamber Resul olarak görevlendirilmiş. Allah'ın ayetlerini, emirlerini, nehirlerini buradan insanlara aktarmıştır değerli kardeşlerim. Yine yeryüzünde İnşa edilen Diğer ikinci mescid Kuba Mescidi diye bildiğimiz mescittir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bu mescidi Medine'ye hicret ederken Medine dışında Bir bölgede Bir vadide bir iki hafta konaklamış. Bu konaklama süresi içerisinde oraya bir mescit inşa etmiştir. Umreciler, hacılar bu mescitleri de ziyaret ederler. Oralarda da namaz kılarlar. Gidenler bilir. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Le mescidun ıssise alet takva O mescit ki, takva üzere inşa edilmiştir. Min evveli yevmin daha ilk kuruluşunda takva üzere inşa edilmiştir. Ehakku en tekume fi. Senin orada namaz kılman, orada namaz kıldırman daha evladır. O mescit ki sen orayı ilk defa inşa ettin, senin orada müminlere namaz kıldırman, o mescidin evla olarak hakkıdır. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, daha sonra Medine'ye geldiğinde, orada da Mescid-i Nebi'yi inşa etmiştir. Bildiğiniz gibi, Devesini serbest bırakmış Devesi Nereye oturduysa Orayı mescit olarak inşa etmiş Etrafına da Kendi Ailesinin odalarını Hücrelerini inşa etmiştir Ve bu mescidi Yerini ve odaların Hücrelerin yerini Bizzat satın almıştır Değerli müminler sahibinden yani bir istimlak falan değil. Satın almıştır, ücretini vermiştir ve ücretini vermiş olduğu bu arsa üzerine Mescid-i Nebi'yi inşa etmiş ve kendi hücrelerini oraya, etrafına yakın bir bölgeye, kenarına inşa etmiştir değerli kardeşlerim. Bu da tabii ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin artık yaşam alanıdır, davet alanıdır, namaz kıldırdığı alandır. Devlet ile ilgili işlerin görüşüldüğü, devletin ileri gelenlerinin veya bugünkü bakanlar kurulunun toplandığı yerdir. Yine bugünkü milli güvenlik kurulunun toplandığı yerdir. Harp, savaş, barış kararlarının alındığı yerdir. Yani orada bir devlet sarayı gibi, bir hükümet sarayı gibi aynı zamanda işlev görmüştür. Aynı zamanda tabii ki bir ibadethanedir. Müminlerin toplandığı, cuma namazlarını eda ettikleri, beş vakit namazlarını Eda ettikleri, Peygamberimizin derslerine katıldıkları bir yerdir. Peygamberimizin hutbe irat ettiği, Halkına hitap ettiği bir yerdir. Aynı zamanda, Ensardan ve muhacirden insanların, Kur'an talimi yaptıkları, Dini ilimlerin talimini yaptıkları, Fıkhı, tefsiri, Kur'an'ı, hadisleri, öğrendikleri, tahsil ettikleri bir külliyedir, bir üniversitedir aynı zamanda. Dolayısıyla İslam tarihine baktığımız zaman camilerin, mescitlerin hayatın merkezde, merkezinde olduk, olduğunu görüyoruz. Camiler, mescitler hayatın merkezinde. Hayatın dışında değil. Sosyal, iktisadi, siyasi Kültürel eğitimle ilgili hayatın tam ortasında karar verilen yer. Karar mekanizmasının çalıştığı yer. Müminlerin Allah'a sığındığı, dua ettiği, yalvarıp yakardığı yer. Müminlerin dini İslam'ı öğrendikleri yer. Müminlerin buluştukları yer. Müminlerin... Kardeş olduklarını hatırladıkları yer, işte Müslümanların hayatında mescidin yeri budur ve daha fazlasıdır değerli kardeşlerim. O yüzden günümüzde mescitlerin biraz da geçmişte oynamış olduğu rol doğrultusunda geliştirilmesi müminlerin hayrına olacaktır, değerli kardeşlerim. Yani, şunu demek istiyorum, insanlarımızın, müminlerin, Müslümanların gündeminde, mescit, günlük hayatında, mescit, olmazsa olmaz, bir konumda olması lazım. Çocuklarımızın eğitim gördüğü yer, olgun insanlarımızın buluştuğu, hal hatır ettikleri, tanıştıkları yer haline gelmesi lazım. Yani, bir takım sınıfın mescitlere hiç uğramaması bizi üzüyor. Mescitler, her Müslümanın uğraması gereken, hayatlarında en önemli uğrak noktaları olması lazım. Çünkü, biz böyle öğrendik, peygamberimizden böyle öğrendik. Peygamberimiz işte biraz önce anlatmış olduğum Cihile, Peygamberimizin inşa etmiş olduğu mescitlerin İslam tarihindeki rolü, pozisyonu budur. Biraz önce anlatmış olduğum şekildedir değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, mescitleri Allah'a iman edenlerin inşa edeceği Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade ediliyor. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, İnnemâ yu'ammiru <Gülüyor> masâcidellâh mu'akkaki Allah'ın mescitlerini imar eden, inşa eden insanlar kimlerdir? Men âmana billâh, <Gülüyor> Allah'a iman edenler. Ve'l-yevmil <Gülüyor> âhiret, ahiret gününe iman edenler. Ve <Gülüyor> akâme's-salâh Namazı kılanlar ve kıldıranlar, namazı ikame edenler, namazın kılınmasını sağlayanlar, kendi ailesinde, mahallesinde, köyünde, kentinde, apartmanında neyse yani, namazın kılınması için davet çalışması yapanlar, namazı önemseyenler, en iyi şekilde namazı kılanlar ve kılınması için de insanları bu güzel ibadete, davet edenler ancak Allah'ın mescitlerini imar ederler, inşa ederler. Ve ata'z-zekah yine zekatı verenler yani imanın esaslarını sayıyor. İmanın esaslarına uyan insanlar Allah'ın mescitlerini imar ederler. Ve lem yahsha Allah. Allah'tan gayrisinden korkmayanlar Allah'ın mescitlerini imar ederler. Fa asa minel muhtedin umulur ki işte bu iman erkanına uymak suretiyle Allah'ın rızasını talep ederek Allah'ın mescitlerini inşa edenler umulur ki onlar hidayete eren kişilerdir. Umulur ki onlar cennete ulaşacak olan kişilerdir. Umulur ki onlar cehennemin azabından, narından kurtulacak olan kişilerdir. Yine değerli kardeşlerim, mescidler hakkında yanlış bir düşünce ve konum içerisinde olan insanlar için Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber veriyor. Diyor ki, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ مَنْ اللّٰهِ Allah'ın mescitlerinin imar edilişini engelleyenden daha zalim kim olur ki? Allah'ın mescitlerinin önüne geçen, onun, onun, onun o mescitlerin imar edilmesine takoz koyan, istemeyen olmasın. Bu minareler yükselmesin. Bu minarelerden Allahu ekber. Sedaları yükselmesin, rahatsız oluyoruz diyen insanlardan daha zalim kim olur ki? Öyle buyuruyor Allah Teala. Bunlar tabii ki nefislerinin zalimleridirler. Kendilerine zulmederler. E yuzkera <Sessizlik> fihi ismihu Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmasını engelleyenlerden Allah'ın orada zikredilmesini, hatırlanmasını, övülmesini, ona hamd edilmesini engelleyenlerden daha zalim. Kim ola ki? وَسَعَى <gülüyor> ف۪ي Mescitlerin yıkılması için, ortadan kalkması için, değişik değişik mekanlara çevrilmesi için, mescitlik, camilik sıfatını Sıfatının kaldırılıp yerine bir takım oyun ve eğlence mekanları haline getirenlerden daha zalim kim vardır ki? Ulaike me kâne lehum eyyed Ya öyle değil miydi onlardan beklenen o mescitlere Allah'tan korkar bir şekilde Allah'tan korkar. Korkan bir kalp ile o mescidlere gelmeleri ve orada ibadet etmeleri, orada Allah'a yalvarmaları onlardan beklenen şey değil miydi? Onlardan beklenen şey bu olmasına rağmen, onlar bunun tersini yaptılar. Dolayısıyla nefislerinin zalimi oldular. Ulaike, lehum fid dunya, khızr. <gülüyor> Lehum fi'd-dunya khizyun İşte Allah'ın mescitlerini yasaklayanlar Allah'ın mescitlerini yıkmaya çalışanlar o mescitleri o camileri başka başka mekanlara değiştirenler dönüştürenler onlar onlar için ne vardır diyor Allah Teala Lehum fi'd-dunya khizyun onlar için dünyada rezil ve rüsvay olmak vardır. Ceza olarak onlar dünyada rezil ve rüsvay olacaklardır. Yani <gülüyor> fil ahireti azabun azim Ahirete gelince onlar için ahirette azim büyük, can yakıcı bir azap vardır. İşte bu ayet-i kerimede mescitler konusunda olumsuz tavır İçerisinde olan Müslümanları Yani veya sözde Müslümanları Uyarı vardır Bakara suresi 200, 114. ayeti Kerimedir. Dileyenler bunun tefsirine Evde bakabilirler Değerli kardeşlerim Evet Yine mescitlerin imarı konusunda Yüce Rabbimiz Şöyle diyor. Menbena mesciden. Pardon. Peygamberimiz şöyle buyuruyor bir hadis-i şerifinde. Menbena mesciden yuzkeru fiha ismullah. Kim ki Allah'ın isminin anıldığı, Allah'ın zikredildiği bir mescidi inşa ederse, imar ederse, ben Allahu lehu beyten fil cennet. Allah onun için cennette bir saray, bir ev inşa eder. Bu ne demek? Yani onu cennetliklerden kılar demek. Ama bu da yanlış anlaşılmasın. Zengin olan bazı Müslümanlar, benim param çok, bir değil iki tane cami yaptırabilirim. Ondan sonra da cenneti garanti edebilirim. Bu hadis bunu söylüyor derse, böyle bir pazarlık içerisine girerse, hiç aldanmasın. Neden? Çünkü değerli kardeşlerim, bu işler sadece parayla olmaz. Cennet parayla satın alınmaz. O yüzden buradaki kastedilen şey bu insanın imanın esaslarına, İslam'ın şartlarına uygun bir hayat sürmesi halinde bir de böyle bir mescit yaptırırsa o takdirde bu insan cennetlik olacak. Allah kendisine cennette bir saray inşa edecektir. Aks takdirde bunu sadece parasal bir Gayret ile cennet safın alınabiliyormuş gibi telakki etmeyelim. Bu şekilde düşünmeyelim değerli kardeşlerim. Yine değerli müminler, mescitlerde özellikle Allah'a ibadet yapılır. Yani mescitlerin inşasının ilk gayesi, ilk önemli gayesi veya başlıca gayesi, diğerleri de var, onları da hatırlatmıştım biraz önce, Allah'ın isminin orada anılmasıdır. Allah'ın ismi nasıl alınır? İşte namazla alınır, duayla alınır, zikirle, tesbihatla alınır, tevbe-i istiğfarla anılır değerli kardeşlerim. O yüzden Yüce Rabbimiz diyor ki, Cin suresi 18. ayet-i kerimede وَأَنَّ, وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Bilin ki mescitler Allah'ındır. Allah için bina edilmiştir, inşa edilmiştir. Allah'ın tevhidi birlenmesi için inşa edilmiştir. Allah'ın övülmesi, zikredilmesi için inşa edilmiştir. Allah'a tövbe istiğfarda bulunulması için inşa edilmiştir. Allah'ın adının yüceltilmesi için inşa edilmiştir. Namaz için inşa edilmiştir. Dua için inşa edilmiştir. Zikir için inşa edilmiştir. Ve işte bütün bunlar, Sadece ve sadece, Allah için yapılmalıdır. Allah'tan gayrısı, Allah'ın mescitlerinde, Anılmaz, zikredilmez Allah'tan gayrısına Allah'ın mescitlerinde Yalvarılmaz Bir niyazımız Bir talebimiz, bir sığınışımız olursa O da sadece ve sadece Allah olmalıdır Allah'ın evlerinde Veya Allah'ın arzında Allah'tan Gayrısına kul olunmaz Allah'tan gayrısı Kutsallaştırılarak anılmaz. Allah'tan gayrısına sığınılmaz. Allah'tan gayrısından yardım beklenilmez. Çünkü sığınmak da, yardım dile dilenmek de, zikretmek, hatırlatmak, kutsamak da en büyük ibadettir. İbadetin özüdür ve bu sadece ve sadece bizi ve alemleri yaratan, Rızıklandıran bizi var eden, var etmeye devam eden, rızıklandırmaya devam eden, nimetini bir an bir saniye dahi salise dahi üzerimizden çekmeyen, yüce Rabbimiz'in hakkıdır bunlar. Teşekkürde onun hakkıdır, zikirde onun hakkıdır, anılmak da onun hakkıdır, sığınılmak da onun hakkıdır, yalvarılmak da onun hakkıdır. Onun hakkıdır çünkü o yarattı. Onun hakkıdır çünkü o var etti, yoktan var etti, rızıklandırdı. Onun eşi ve benzeri yok. Onun eşi ve benzeri yok. Onun yaratışında kimse ona ortak değildir. Onun yardıma koşuşunda kimse ona ortak değildir. Onun rahmetine kimse ortak değildir. Onun merhametine kimse ortak değildir. Onun cennetine kimse ortak değildir. Onun kötü kulları için yaratmış olduğu cehenneme kimse ortak değildir. Yaratmış olduğu hiçbir kul onunla müsavi eş değildir. Ona benzer değildir. Haşa ve kella. Her kul bizler gibi kuldur. Kul, kul olma makamında, kulluk makamında kalmak zorundadır. Hiçbir kul ilahlaştırılmamalıdır. Hiçbir kul. İlahlaştırılmamalıdır. Çünkü ilahlaştırdığımız bir kul olursa bilin ki o kul bir sineğin kanadını dahi yaratmaya kadir değildir. Bir sineğin kanadını dahi yaratmaya kadir değildir. Rızıklandırmaya kadir değildir. Ölüm karşısında direnmeye kadir değildir. Uyku karşısında direnmeye kadir değildir. Hastalık karşısında direnmeye kadir değildir. Zayıftır, zayıftır, zayıftır, hiçbir şeye gücü yetmez. O yüzden kullar kul olarak kalacak. Kullar ilahlaştırılmayacak. Kullara olağanüstü yetkiler verilmeyecek. Olağanüstü makamlara çıkartılmayacak. Kullar hakkında aşırı düşüncelere sahip olmayacak. Felanca uçuyor. felanca gayipten haber veriyor felanca kendisine yalvardığında yardımına koşuyor diye düşünürsek bunlar şirk olur değerli kardeşlerim şirk olur Allah'a ortak koşmuş oluruz Allah'ın fiiliyatına hiçbir beşer ortak değildir Allah'ın isimlerine Allah'ın sıfatlarına hiç yaratmış olduğu bir beşer ortak değildir beşer beşer olarak kalsın lütfen İnsan insan olarak kalsın lütfen. Yüce Rabbimiz Rab olarak yüreklerimizde kalsın lütfen. Bunu ihlal etmeyelim. Bunu ihlal etmediğimiz takdirde yüce Rabbimiz umulur ki bizi günahlarımızın büyüklüğüne bakmadan ahirette affedecektir. Ama bu kuralı ihlal edersek halimiz kötüdür o zaman. İnne Allaha la yaghfiru en yushraka bih ve yaghfiru ma dun zalika limen Allah kendisine ortak koşulmasını birilerinin Allah'a denk görülmesini Allah'ın isim ve sıfatlarına ortak olarak denk olarak veya benzer olarak görülmesini Asla affetmez. Bu günahı asla affetmez. وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَٰلِكَ لِمَا يَشَاءُ Bu günahın haricinde ister zina olsun, ister faiz olsun, ister daha efendim büyük günahlar olsun, af edilebilir ama Allah'a ortak koşma. Bir kulunu ona benzetme. Allah'ın bir kulunu ona eş değerde görme. Onun bir fiiline, bir ismine, bir sıfatına denk görme, benzetme. En büyük günahtır, helak eden en büyük günahtır. Affı da mümkün değildir ahirette. Dünyada mümkündür ama. Dünyada insan en büyük ortak koşsa, en büyük ortaklığı koşsa, en büyük şirki işlese, sonra dese ki, ''Ya ben hata ettim Rabbim beni bağışla, bunu yapmamalıydım ben, hata ettim ya Rabbi.'' cahilliğime bağışla bilmiyordum gaflete daldın derse değerli kardeşlerim dünyada bunu derse ölmeden önce o bağışlanır af edilir ancak eş koştuğu halde ortak koştuğu halde ölür giderse yüce Rabbimiz Kur'an'da haber veriyor ona öyle kızıyor ki öyle kızıyor ki onu asla affetmiyor. etmiyor Affetmediği tek günah, tek günah şirk, ortak koşmak. Tek günah budur. ahirette. Diğerlerini, diğerlerini dilediği kullar için amellerine göre, dünyadaki performanslarına göre, kulluk performanslarına göre dilediğini affedebiliyor, ediyor. Ancak şirki affetmiyor. O yüzden Allah'ın mescitleri Allah'ındır. Orada Allah anılır. Allah'tan gayrısı asla anılmaz. Orada Allah zikredilir. Allah'tan gayrısı asla zikredilmez. Değerli kardeşlerim. Bu konulara lütfen biraz daha dikkat edelim. Etrafımızda tabi cemaatimizi bu, e, bundan biz elbette uzakta görüyoruz. Ancak olur ki etrafımızda bazı insanlar olabilir. Duyarız. Efendim. Bazı. Büyücülere inananlar olur. Bazı efendim böyle ee cinci, hurafeci bir takım insanlar çıkar böyle nuska falan yazan. Bunlar efendim geleceği bildiklerini iddia ederler. Bazıları da gider bunlara efendim bunlardan yazılır. İşte bir iki ailenin arasında ayıracak veya bilmem ne bilmem ne bu tür şeylerde onlarla Ortak bir kötülük yaparlar, bu tür işlerden uzak duralım. Bunlar işte, bakınız bunlar da e, eğer bir insan, bir cincinin, bir efendim medyumun e, kayıptan haber verdiğini gelecekte kiminle evleneceğini, kiminle efendim eş olacağını, ticaretinde başarılı olup olmayacağını vesaire, bu tür gelecekten haber verdiğini, ve gerçekten doğru söylediğini söylerse bu Allah'a şirk koşmaktır. Çünkü la Allah'tan başkası kaybı bilmez. Kaybi ilimlerin bilinmesi Allah'a mahsustur. Bu tür insanları gördüğümüzde onları güzel bir dil ile uyaralım değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz yeryüzünün mescid olduğunu da şu ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünün mescid olduğunu şu sözüyle ifade ediyor. Cü'letli arzun Cü'letli el arzu mescide. Yeryüzünün tamamı benim için benim ümmetim için Müslümanlar için yeryüzünün tamamı Mescid olarak tanınmıştır, tayin edilmiştir Allah tarafından diyor. Dolayısıyla biz namaz kılacaksak istediğimiz yerde kılabiliriz. Yani eğer cami yoksa bir yerde yolcuyuz, yolda gidiyoruz, cami falan yok. Ezan da okundu. Arabamızı sağa çektikten sonra uygun bir yere orada namaz kılabiliyoruz. Yani Allah'a secde etmek için, rükû etmek için illaki de bir mescide gerek yoktur. Mescit olmadığı yerde yeryüzü Müslümanlar için mescit olarak tayin edilmiştir. Bu da ibadetlerde bir kolaylıktır. Yoksa yollarda mescit arar durursun. Bulamazsın. Buladın mı namaz vakti geçer. Sıkıntıya düşersin. Ama iş gerek yok. Or yani yol üzerinde cami gördün git namazını kıl. E yok. Çek arabayı sağ uygun bir yerde kıbleye dön. Abdestini al veya su yoksa teyemmümle namazını orada ifa et değerli kardeşim. Yine değerli müminler, namazın cemaatle kılınışındaki fazileti anlatmak istiyoruz. Bununla ilgili bir takım hadisleri aktarmak istiyoruz. Beş dakikamız kalmış. Bu beş dakika içerisinde belki bir iki tane hadis anca sığdırabileceğiz. Allah nasip ederse ileriki zaman dilimlerinde diğer hadis-i şerifleri de bu kürsüden İrad ederiz Öncelikle şu hadisten başlayalım Kale Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Salatul raculi fi cemaatin Tuda'afu ala salatihi fi beytihi ve suqihi Kamsen ve Bir kişinin Camide mescitte kılmış olduğu Namaz kendi Evinde, çarşısında, sokağında iş yerinde Kılmış olduğu Ferdi namazdan 25 kat daha üstündür. 25 kat daha faziletlidir. Ve dolayıkı, onu, eğer tozda, fa, ihsen alıdua, tümü xarja ile alımsız. Ma toxurjuhü illa alımsız. Bu da nasıl olur? O kişi vakit olduğunda abdestini alır ve bunu en güzel şekilde alırsa, daha sonra mescide yönelirse, mescide yönelmesinde tek gayesi de, mescitte Allah rızası için müminlerle beraber, imamla beraber, cemaatle beraber, namaz kılmak ise, sadece bu düşünce onu sokağından, oturduğu evinden, çalıştığı iş yerinden, bürosundan, ofisinden, çıkardıysa ve bu şekilde bu niyetle camiye geldiyse lem yahtu hutvatan illa rufi'at lehu biha derece hiçbir adım atmasın ki o adımla onun derecesi Allah katında yükseltilmemiş olsun yani atmış olduğu her adımda her adımda Allah katındaki derecesi yükseltilir ve hattat عنه بها yine her adımında kendisinin bir günahı silinir bakınız 60 olduğumuz her adımda camiye gelirken ne yapıyor her adım derecemizi yükseltiyor yine her adım günahlarımızdan birini siliyor fa iza salla lam tazal El-Melaiketu Tusalli Aleyhi, namaz kıldığı zaman camide mescidinde, namaz kıldığı müddet içerisinde, camide oturduğu kaldığı müddet içerisinde, melekler kendisi için dua ederler. Mademe fi namazından namazından, namazgâhından, mescidinden çıkmadığı sürece, melekler onun için Dua etmekten vazgeçmezler ve sürekli dua ederler. Ne derlermiş dualarında bakınız. Allahümme salli. Allahümmer hamhu. Allah'ım bu kulun için her türlü nimetini ver. Cennet nimetini bahşeyle. Dünyada ve ahirette her türlü güzellikleri kendisine bahşeyle. Her türlü fenalıktan azgınlıktan kendisini koru. Fitneden kendisini koru. Allah'ım ona merhamet et. Allah'ım onu affet diye dua ediyorlar. Allah'ım merham Allah'ım ona merhamet et diye dua ediyorlar. وَلَا يَزَارُ اَحَدُكُمْ ف۪ي fi salatin تَذَرَ الصَّلَاهُ Sizlerden biriniz camiye erken gelip de Namazı beklediği süre içerisinde namaz kılmış gibidir. Camiye erken gelip de namazı beklediği süre içerisinde geçen vakit, namaz da geçen vakit gibidir. O vakti namaz kılmış gibi Allah Teala kabul edecektir değerli kardeşlerim. Bu da çok büyük bir lütuf. Yüce Rabbimizin çok büyük bir lütfu bize. Yine diğer bir hadis-i şerif, Men tawadda fa ahsana wudu'ahu thumma raha fawajada an-nasa qad sallu a'tahu Allahu 'azza wa jalla mithla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqus min ajrihim kim ki abdest alır abdestini en güzel şekilde alır da camiye doğru çıkarsa namaz kılmak üzere camiye geldiğinde Müslümanların namazı bitirdiğini görürse tıpkı onlara yetişmiş onlarla beraber namazını kılmış gibi ecrini alır. Onların almış olduğu ecirden onun almış olduğu ecrin herhangi bir eksikliği de yoktur. Mesela oluyor ki efendim ezan okundu ya yetişemeyiz. Şimdi abdest alacağız hemen de şimdi Cami'de de hiç beklemeden namaza duruyorlar. Ben yetişemem artık. ha devam edelim evde ot, kılalım. E bunu dememek lazım yani. Yani yetişirsek ne hala? Hangi rekatta yetiştirdik? Ondan itibaren kılarız, kılamadığımızı ekleriz. Selamdan sonra, imam selam verirken saat orada selam verince biz kalkarız, ekleriz. Hiç yetişemedik. Ya ecrimiz sabit yani. Allahu Teala yetişmiş kadar ecir verecek. Dolayısıyla böyle bir vesveseye kapılmaya ne gerek var? Ama kapılıyoruz maalesef değerli müminler. Değerli kardeşlerim, şu hadisi de aktaralım. من صلل عشاء في cemaatin Kim ki yaslıyı cemaat diye kane كَانَكَ قِيَامِ نُصْفِ لَيْلَةٍ gecenin yarısını teheccüd namazıyla geçirmiş kadar sevap alır. Gecenin yarısını kıyam namazıyla geçirmiş kadar sevap alır. وَمَنْ صَلَّ الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ف۪ي جَمَاةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَتٍ Kim de yatsıyı ve sabah namazını cemaatle eda ederse gecesinin bütününü ibadetle, namazla geçirmiş kadar sevap alır. Gecenin tamamını teheccüd namazı kılmış kadar sevap alır. Yatsı ve sabah namazını cemaatle, camide, Müslümanlarla beraber kılarsa, görüyorsunuz, ne kadar büyük lütuflar var, ne kadar büyük kolaylıklar var, bile ne, bunları bilmemiz lazım. Ve Değerli kardeşlerim, cemaatin önemiyle ilgili şu hadisi de aktaralım. Ama ondan önce saf düzeniyle ilgili söyleyeceğimizi söyleyelim. Bu konuyla ilgili cemaatimizin eksikleri var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem saf düzeninde önce erkekleri ön safa alır. Daha sonra ergen olmayan çocukları erkek çocukları arkaya alır daha sonra kadınları da onların arkasına alırdı şimdi ülkemizin bütün camilerinde müezzinliklerde ayrı bir saf yapılıyor İmamın arkasındaki saf ile müezzinliğin arasındaki Bölgede en az, yani büyük camilerde ben saydım 15-16 saf olacak camiler var. Çok büyük mesafe var. Ayrı. Ya bunlar sünnete aykırı işte. ya. Yani. Bir saf bile olsa boşluk sünnete aykırı. İki saf bile olsa boşluk sünnete aykırı. Yani müezzinlik ayrı bir cemaat yapılma yeri değildir. Yani müezzinin de saf safta yer alması lazım. Arada boşluk olmayacak. Boşluk olursa ne olur? Namaz batıl mı olur? Hayır. Sünnete aykırıdır. O yüzden bu konuya da dikkat etmemiz gerekiyor değerli müminler. Aziz Allah Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu Şu hadisi şerifle bitiriyorum. An-ebi Huraylete قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hurayra, Allah ondan razı olsun, Peygamberimizin şöyle buyurduğunu naklediyor. <gülüyor> Laqad hamamtu an amura bis salati. Futuqame. Hemmettim, azmettim, niyet ettim. Namazın kılınmasını müsaade edeyim kılmasına müsaade edeyim, namazın kılması için, efendim, buyurun diyeyim. daha sonra, namazda kılınsın. ثمme âmura racülen, fe yusalli bin daha sonra, benim yerime, çünkü peygamberimiz daima imamlık yapıyordu, yapmadığı bir an yoktu. Sadece, sadece, Ölüm hastalığında gidememiştir, kalkmıştır, bayılmıştır, düşmüştür, gidememiştir. Ebu Bekir, radıyallahu an, namazı kıldırmıştır. Daha sonra bir imam tayin edeyim o da namazı kıldırsın. Buna hem ettim ama yapmadım diyor. Bakınız. Thumma antaliku mai birijalin. Daha sonra yarım'a bir takım adamlar alarak caddede caddede sokak sokak gezeyim. Ma'hum huzamun min hatab. Bu adamların yanında da sırtlarında bir yük odun olsun. İla kavmin la yeshhedun as-salah. Namaza gelmeyen insanların insanlara gideyim. Fa oharrıq alayhim buyutahum bin-nar namaza gelmeyenlerin evlerini başlarına yakayım diye hemmettim azmettim ama yapmadım diyor. Bu da cemaatle cemaate gelmenin önemiyle ilgili çok tehlikeli yani bize bize tehditvari bir haberdir, bir hadistir. Bunları asla unutmayalım değerli kardeşlerim. Yani keyfi olarak cemaate gelmeyenin diyor. Yani gideyim evlerini başına yakayım diye hem hemettim ama bunu yapmadım diyor. Bu hadis-i şerif sahihtir. Durum o derece önemlidir. O derece dikkat edilmesi gereken bir mevzudur değerli kardeşlerim. Leyt leyin teyenna akwamun an el cumu'ah Cuma namazını, cumayı terk eden insanlar bu adetlerinden vazgeçsinler. Aw la yatba'anna ala kulubihim thumma liyakunanna min Yoksa Allah onların kalplerini mühürleyecek de artık gâfillerden yazılacaklardır diyor. Cumaya gelmeyenler için de böyle bir tehdit var. Allah cümlemizi korusun. Cümlemizi cemaat cuma ehlinden eylesin. Namaz ehlinden, niyaz ehlinden eylesin değerli kardeşlerim. Ezan Muhammed'i okunduğu bir <gülüyor> duyurumuz var. Tam da konumuzla ilgili Allah'ın evlerini inşa etme konusuyla ilgili ilçemiz Hazreti Hamza Camii inşaatı için merkez ve mahalle camilerimizde yardım e, talep ediyoruz. Müftülüğümüz Böyle bir talebi var. Bu camileri sizler yaptırıyorsunuz. Sizlerin eseridir. Görmüş olduğunuz camiler sizlerin yüz akıdır. Sizin maddi, manevi gayretleriniz de olmuştur. Hepsi öyledir, hepsi öyledir. Her camide hepinizin hakkı vardır, kuruşu vardır. Ve bunlar sizlerin yüz akıdır, yüz akıdır. Bu camileri dışarıdan kimse yaptırmaz, biz yaptıracağız, Müslümanlarız, kendi ibadethanelerimizi bizler yaptıracağız. O yüzden sürekli olarak yardım talep ediyoruz ama bizler değerli kardeşlerim bu mekanizmada sadece bir vesileyiz. Ama bu eserler, bu camiler sizlerin eserleridir. Bunları gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki ha bu benim eserim, ben yardım ettim, benim burada bir tuğlam var diye... Sevineceksiniz ahirette de sevineceksiniz inşallah Dolayısıyla bu camiler bizim ve onları iman eden müminler olarak Allah'a ahiret gününe iman eden zekatı veren bir müminler grubu olarak bizler imar edeceğiz Bunları gördükçe yüreğimiz genişleyecek Ben bu camileri yeni inşa edilen camilerimizi gördükçe yüreğim ferahlıyor Sizlerin de ferahlıyordur Elimizden gelen yardımı katkı yapalım. Vermiş olduğumuz bu yardımlar ahirette bizim olacaktır. Lehimizde olacaktır. Hasene, sevap kefemizde büyük bir ağırlık olarak o, o, o, o ee, mallarımızı göreceğiz. Vermiş olduğumuz mallar ahirette bizimle olacaktır. Yemiş içmiş olduğumuz malların ahirette bize bir faydası yok. O yüzden öbür tarafa biraz e, bu dünyadan... Bir erzak, bir e, kendimiz için bir rızık olacak nimetleri bu dünyadan gönderelim. Allah'ın verdiğinde Allah için infak edelim. o ahru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala ve sahbihi ecma'in el-Fatiha.